Fe inne hadisi kitabullah ve hayrel hediyeli Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Zebercet Şerh'inde tefsir bölümü Lukman Suresi 6. ayetinde kalmıştık. 1442'nin rivayet Ebu Sahta Rahimullah dedi ki i̇bn Mesud radıyallahu anh'a Allah azze ve celle'nin insanlardan öylesi var ki bir ilim olmaksın, Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsva edici bir azap vardır. Kavli hakkında sordum. Yani Lokman 6. ayet hakkında sordum. Dedi ki, vallahi o müziktir. Yani buradaki boş laf, lehvel hadis e, ifadesiyle kastedilen müziktir demiştir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbnül Cevzi Telbiso iblis de İbni Ebi Şeybe, İbni Ebi Dünya zemul Melahide, Taberi Tefsirinde Hakim, Hatibül Bağdadi, Muvallahu Evhamda, Beyhaki Süneninde ve Şuab-ül İman'da rivayet etmişlerdir. 1443 Said Bin Cübeyir Raymullah dedi ki, İbn Abbas radıyallahu insanlardan öylesi var ki bir ilim olmaksızın Allah yolundan sattırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsva edici, aşağılayıcı bir azap vardır. Ayet hakkında dedi ki, kast müzik ve benzerleridir. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. İbn-i Dünya Zemmül Melahide, Bukhari Edebül Müfrette, Taberi Tefsirinde, Beyhak Sünneninde, İbn-i Şeybe Musannef'te, Ziyav-i Maktisi İttibaüs Sünnen'de, i̇bn Cevzi Telbüsü İblis'te rivayet etmişlerdir. Elbani tahrimu u Alaatit Tarp'te Lokman Suresi 34. Ayeti 1444 Reb-i bin Hiraş dedi ki Amiroğullarından bir adamın anlattığına göre kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip içeri gireyim mi dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariyesine çık ona de ki Esselamu aleyküm gireyim mi diye söyle. Zira bu adam izin istemeyi beceremiyor. Adam dedi ki cariye bana çıkıp gelmeden önce ben bu sözü işittim ve Esselamu aleyküm gireyim mi dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Senin de üzerine selam olsun gir. Ben de içeri girip bize ne ile geldin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben size hayırdan başka bir şeyle gelmedim. Ortağı olmayan tek Allah'a ibadet edesiniz. Lat ve uza putlarına tapınmayı terk edesiniz. Gece ve gündüz beş vakit namaz kılasınız. Senede bir ay oruç tutasınız. Bu beyti, Kabe'yi haccedesiniz ve zenginlerinizin malından alıp onu fakirlere veresiniz diye size geldim. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordum. İlimden bilmediğin bir şey var mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçekten en hayırlısını Allah bilir. İlimden bir kısmı vardır ki onu ancak Allah bilir. Beş şeyi Allah'tan başkası bilmez. Kıyametin ilmi Allah katındadır. Yağmuru dilediği yere dilediği kadar o yağdırır. Rahimlerde erkek dişi, sağlam sakat, iyi kötü ne varsa o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını, başına ne geleceğini bilemez. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilemez. Lohman Suresi 34. Ayet bu hadis Bukhari ve şartlarına şarkılarına göredir Ahmet, Edeb-i Buhari Bukhari, Müsned'in de İbn-i Şeybe, Marifet-i Sahabe'de Ebu Naim rivayet etmişler Elbani da tahric etmiştir. Secde Suresi 16. Ayeti 1445 Enes Bin Malik radıyallahu anh, Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere vücutlar yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar ayeti hakkında dedi ki onlar akşam ile yatsı namazı arasındaki vakitte uyumayıp namaz kılarlardı. Hasan el-Basri Raymullah ise gece namazı kastedilmektedir dedi, derdi. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davud, Hakim, İbnebi Şeybe, Muhammed bin Nasr Kıyamul ül de Taberi tefsirinde, Beyhak-ı Sünnet'e rivayet etmiş, Elbani, İrval Galil'de, Mukbil bin Hadisayül Müsnet'te tarih etmişlerdir Ahzab suresi 6. ayeti 1446, Becale et temimi Rahimullah dedi ki, Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, mescitte bir gencin kucağında bulunan bir mushafta Nebi ümmiler için canlarından önceliklidir. O onların babasıdır yazıyordu. Ömer Rahimullah, onu sil ey delikanlı dedi. O da, vallahi onu silmem. Bu Ubeybin bin Kâb Anın nusafındadır dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, Ubey bin gitti. Ubey radıyallahu dedi ki, Ben Kur'an'la meşgul olurken sen pazarlarda alışverişle meşgul oldun. Cübben i̇bn Acma'nın kapısında boynuna vuruyordu. Bu hadis bu karnın şartına göredir. Yani bu e, Ahzab suresinin 6. ayetidir. E, Ubey bin Kâb'ın hıraatinde, yani onun rivayet ettiği kıraatte e, ayetin lafzı bu şekildedir. Peygamber, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, onların babasıdır. Yani ümmetin babasıdır e, lafzıyla. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. İsa bin Rayye'nin müsnedinden naklen, bu sayr-i i̇bn Hacer Acer Metal-i zikretmişler. Abdurrazak Musannefin'de ve tefsirinde rivayet etmiştir. Ahzab suresi 25. ayeti, 1447. Ebu Said el-Hudri radıyallahu ''Müşrikler Hendek günü güneş batıncaya kadar bizi öğle namazından alıkoydular.'' Bu korku anında nasıl namaz kılmayacağını bildiren Bakara 239. ayeti nazil olmadan önce olmuştu. Allah azze ve celle Allah savaşta müminlere yetti ayetini indirince, ahzab 25. ayetini indirince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anh'a emretti ve öğle namazı için kâhmet getirdi.'' Onu vaktinde kılar gibi kıldı. Sonra ikin namaz için kahmet getirdi ve onu da vaktinde kılar gibi kıldı. Sonra akşam için ezan okudu ve onu da vaktinde kılar gibi kıldı. Bu hadis buhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Nesai, İbnevişeybe, Abdurrazzak, Ahmet, Şafii, Taberi tefsirinde İbni Uzeyme, Darimi, İbni İban Ebu Yala, Beyhaki, Sünende ve Delayl'ün ve rivayet etmişler. Elbani, İrvar ve Galide, Muhbil bin Say Müsnet'te tercih etmiştir. Yani korku Namazı, yani savaş halinde kılınan korku namazı nazil olmazdan önce bu şekilde namazları cem etmiştir. Çünkü savaş sebebiyle namazdan alıkonmuşlardı. O zaman Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam öyle ikindi akşam bunları birleştirerek kılmıştır burada. Bu o ana mahsus. Bundan sonra bir ekip gönderiyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Sizden biriniz işte ikindi namazını e, falanca yere varmadan kılmasın. İşte orada da öyle bir şey oluyor. Kork, e, korkun namazı bundan sonra nazlı oluyor. Yani korku halindeyken işte binekli ve yaya olarak yani hangisi mümkünse o şekilde kılın diye. E, Bakara 239. ayeti nazlı oluyor. E, savaş halinde dahi artık namazı bu şekilde erteleme yok. Savaş halinde dahi işte e, korku namazı binek üzerinde kılınabilir veya yerde kılındığı zaman birkaç şekil vardı olmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan cemaat halinde bu şekilde kılınıyor. Ama bunun öncesinde yani Bakara 239 nazlı olmadan önce demek ki e, bu şekilde bir uygulama yapmışlar. Yani bir kimse tutup e, dört vaktin hepsini birden cem etmeye bunu getirse bu doğru olmaz. Bu o anlık yapılan bir uygulamaydı ve Bakara 239. ayetiyle bu iptal oldu, nesk edildi. Yani korku namazının nazlı olmasıyla. Rahman Suresi 46. ayeti 1448 Ebu Derdar radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır. Rahman 46 buyurduğunu işittim. Dedim ki, zina etse ve hırsızlık yapsa damay Allah'ın Resulü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır buyurdu. Ben zina etse ve hırslık yapsa da mı yalan Resul dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır buyurdu. Ben yine zina etse ve hırslık yapsa da mı yalan Resul dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zina etse de hırslık etse de ve Ebu Derda'nın burnu sürtse de öyle buyurdu. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim-i Tirmizi nevadir Rusul'de, Afan bin Müslim hadis cüzünde, İsmail bin Cafer hadis cüzünde tabiri tefsirinde Nesai-i Sünnel-ül Kübra'da, Ahmet bin Anbel İbnebi Şeybe Müsned'inde, Begavi Şerhü Sünnet'e, İbnu Zeyme Ettevhid'de, Tahavi Şerhü Müşküllâsar'da rivayet etmişlerdir. saat suresindeki secde ayeti 1449. Ebu Said Ebu Kudri Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerindeyken saat suresini okudu. Secde ayetine gelince inip secde etti. Cemaat de onunla birlikte secde etti. Başka bir gün yine aynı sureyi okudu. Secde ayetine gelince cemaat secde yapmaya hazırlandı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ancak bir Nebinin tevbe secdesidir. Yani Davud aleyhisselamın. Ama ben sizin secdeye hazırlandığınızı gördüm buyurup indi ve secde etti. Cemaat de secde etti. Bu hadis Bukhara'nın şartına göredir. Yani bunun vacip olmadığını e, söylüyor. Evet. Ebu Davud İbn-i Zeyme, Hakim İbn-i İbdan, Dârekudnî, Dârimî, Beyhakir, İvade etmişler. Muhbil bin Aleyca, Müsayih de etmiştir. Mu'min yani Gafir suresi 16. ayeti 1450 İbn-i Abbas radıyalanma dedi ki, Kıyametten önce bir seslenici size kıyamet gelmiştir diye seslenir. Diri ve ölü her şey onu iştir. Sonra seslenici bugün mülk kimindir? Bir ve kahar olan Allah'ındır. Mü'min suresi 16. ayetinde ifade ediliyor. Böyle söyler. Bu hadis Müslim şartına göredir. Ebu et darimi er-reddu alel-cehmiyye'de, Abdullah bin Ahmet es Sunne'de, hakim, tefsirinde İbn-i Nebi Hatim, Ebu Naim Hilyetül Evliya'da, i̇bn Dünya el-Ahval'de, ve lalkayı itikadında rivayet etmişlerdir. Mü'min Suresi 28. Ayeti 1451. Enes bin Malik Radyoland dedi ki, ''Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bayılıncaya kadar dövmüşlerdi.'' Ebu radyalan radıyallahu kalktı ve yazıklar olsun size. Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz diye bağırmaya başladı. Yani Mü'min 28. ayetindeki ifadeler bu. Bu kimdir, bu kimdir dediler. Diğerleri de bu Ebu Kafe'nin deli oğludur dediler. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İbni Şahin el Efrat'ta, hakim, Ziyal el-Muhtare'de Ebu Yala Bezzar ve El-Iban'de İbni Bat'ta rivayet etmişlerdir. Zuhruf suresi 77. ayeti 1452 Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anhu dedi ki: Şüphesiz cehennemlikler Malik'e seslenirler. 40 sene onlara bir cevap vermez. Sonra onlara hayır siz burada ölmeden bu şekilde ebedi kalacaksınız der. Zuhruf 77. ayet. Sonra Rablerine seslenirler. Ey Rabbimiz bizi bu cehennemden çıkar. Eğer tekrar işlediğimiz günahlara dönersek o zaman gerçekten zalimlerden olmuş oluruz. Yani Mü'minun 107. ayeti. Yani dünyaya tekrar dönmeyi istiyorlar, dönemden çıkmayı. E, bu, bu, bunu kastederek söylüyorlar. Onlara dünyadaki sürelerinin iki katı bir süre cevap verilmez. Yani dünyada ne kadar yaşamışlarsa, onun iki katı bir süre hiçbir cevap verilmez. Sonra şöyle cevap verilir. Alçaldıkça alçalın, yıkılıp kalın orada. Susun konuşmayın benimle diyecektir. Mü'minun suresi 108. ayet. Vallahi onlar bundan sonra artık tek kelime etmezler. Bundan sonrası ancak cehennemde bağrışıp çağrışma olacaktır. Sesleri eşek sesine benzetilmiştir. Zira eşeğinin, eşeğin sesinin evveli soluğunu içeri çekme, sonra ise dışarı salarak anırmadır. Bu Halis buhar ve Müslümin şartlarına göredir. Ebu Leys es-Semerkandi Gafil'inde, Hakim tefsirinde Taberi, İbn Ebhatim tefsirinde Helnat Zü'dde Begavi Şerhü'sünne'de, İbn Bişeybe, Taberani, İbnü'd-Dünya Sıfatun Narda, Dineveri Mücaalese ile Mücaalese'de ve Beyhaki Elbas ve'n-Nuşur'da rivayet etmişlerdir. Burada e, Kur'an'da zefir ve şehik ifadeleri geçiyor. Yani onlar cennette çıkardıklar ses Zefir de, şehit de eşeğin sesi. Biri iç içeri çekme sesi, diğeri dışarı salma sesi. Yani o eşeğin sesine benzetilmiştir, Cennemehli'nin sesleri. Fetih suresi 24. ayeti 1453. Abdullah bin Muğaffel el-Müzeni radıyallahu anh'ta Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği o ağacın altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Ağacın dalları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtına değiyordu. Ali bin Ebi Talip ile Suheil bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önündeydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma metnini yazdırırken Ali radıyallahu anh'a yaz, Bismillahirrahmanirrahim buyurunca, Suheil Ali radıyallahu anh'ın elini tuttu ve biz ne Rahman'ı ne de Rahim'i biliriz. Bizim bilip kabul ettiğimiz ifadelerle yaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bismillahirrahmanirrahim diye yaz buyurdu. Ali radıyallahu anh buyurdu gibi yazdı. Sonra bu Allah'ın Resulü Muhammed'in Mekke halkıyla yaptığı anlaşmanın metnidir diye yazdırmak istedi. Ancak Suheyl yine Ali radıyallahu anh elini tuttu ve şayet Allah'ın Resulü isen o zaman sana haksızlık etmişiz demektir. Sen bizim bilip kabul ettiğimiz ifadelerle yaz dedi. Bunun üzerine bu Muhammed bin Abdillah'ın Mekke halkıyla yaptığı anlaşmanın metnidir şeklinde yazdı. Bu şekilde anlaşma görüşmeleri sürerken silahlı 30 tane genç adam üzerimize saldırıya geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara beddua edince Allah Teala onları sahur etti. Biz de onların üzerine gidip yakaladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara birinin güvencesi altında mı geldiniz, birinin himayesinde mi geldiniz diye sordu. Hayır dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları serbest bıraktı. Allah Teala bu konuda Fetih 24. ayetini yani onlara karşı size zafer verdikten sonra Mekke'nin göbeğinde ellerinizi sizden ve sizin ellerinizi de ondan çeken odur. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Ayetini indirdi. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Acurri Eşşeriya'da, Ahmet Hakim tefsirinde Taberi, Nesai Sünev Kübra'da, Rüyani Müsnedinde, Fakihi ahbaru ı Mekke'de rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Sa'il Müsned'de tarih etmiştir. Hucurat Suresi 3. Ayeti 1454 Ebu Hureyre Radyalan'ta, şüphesiz Allah'ın Resulünün yanında seslerini alçak tutanlar, işte onlar Allah kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Hucurat 3. ayeti nazlı olduğu zaman, Ebu Bekret Sıddık Radyalan'ta dedi ki, Yalan Resulü, sana kitabı indirene yemin olsun ki bundan sonra artık Allah Azze ve Celle ile karşılaşıncaya kadar seninle bir sırrı paylaşır gibi fısıldayarak konuşacağım. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim i̇bn Bişeybe, bezar el Elmedhal'de Beyhaki ve Şuab-ı Liman'da yine Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani Hucurat suresinin başlarında biliyorsunuz bazı kavimler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın odasının önünde. Hucurat odalar demek. hucrun çoğulu. Yani hücresinin önünde kaba saba bağırmalar yaptılar. Allah Resulüne sesleniler Yani çıkarttık der gibi. Bunun üzerine e, bu yüksek sesle bağıranları tehdit eden ayetlerindi. E, arkasından da işte sahabeler yani bu kınama üzerine artık seslerini kıstılar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanında konuşurken seslerini onun üstünde çıkarmamak için e, kıstılar. Hatta bazı e, gür sesli bir sahabenin de bir kıssası anlatır bu ayetin tefsirinde. Sesi gür olduğu için evine kapanmış, günlerce çıkmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu teselli etmiştir. Burada kastedilen sen değilsin diye. Burada da Ebu Bekir işte bundan sonra artık senin ancak bir sırrı paylaşır gibi fısıldayarak konuşacağım diyor ayete ittiba ederek. Hucurat Suresi 11. Ayeti 1455. Ebu Cebire bin Etbahak radıyallahu dedi ki, Cahiliyede insanların lakapları vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama lakabıyla seslenince kendisine "Ey resulü" o bu isimle çağrılmaktan hoşlanmıyor denildi. Bunun üzerine Allah Teala "Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın." ayetini indirdi. Hucurat 11. ayetini. Bu hadis Müslim'in şerhine göredir. İbnü's Sunni ameliyem ve leylede, Buhari edebül müfrette, İbn İbban Zeylmaktel Muhtarede, hakim Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Sünenü'l Kübra'da, Nesai, tefsirinde Taberi Taberani, Ebu Yala, İbn Yasım, El Ahad vel Mesain'de, Harayeti, Mesaviül Ahlak'ta, İbni Kani, Mucem'in'de, Ebunay Naym Marife'de, Begavi, Mucem'in'de, Beyhaki, ve El Adab'da rivayet etmişler. Muhbil bin Adi, Sahil Müsnet min Esbabin Nuzul'de sayhlenmiştir. Yani e, burada kişinin hoşlanmadığı lakaplarla çağrılması yasaklanıyor. Yani lakap meşrudur. Yani dinde e, caizdir bir kimsenin lakaplanması. E, fakat hoşlanmayacağı şekilde e, anmak, lakaplarla hitap etmek bu ayette yasaklanıyor. Ama lakap meşrudur. Mesela e, din. yani bunun gibi din sonu dinle biten e, isimler aslında lakaptır. E, i̇şte Ebu Ümmi bunlar künyedir. Veya cetdu, hafidu bunlar künyedir. Yani falanın torunu, falanın dedesi, falanın babası, filan annesi gibi. Bunlar künyedir. Bunlar lakap değil, künyedir. Ama seyfuddin, takuyuddin, raduyuddin yani bunlar lakaptır. Yani o eskiden beri İslam aleminde kullanına gelen lakaplardır. Ama e, daha başka hoşa gitmeyen şeyler işte topal, kör, şaşı, bunun gibi eğer kişi bundan hoşlanmıyorsa bunlar, bunlarla hitap etmek yasaklanıyor. Kav Suresi 29. ayeti 1456 Ebu Hureyre Radyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şayet Allah beni ve Meryem oğlunu şu ikisi kadar işlediğinden dolayı işaret parmağıyla yandaki parmağı gösterdi, azaplandıracak olsaydı bize hiçbir şekilde zulmetmiş olmazdı. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İbn-i Ebu Ebu Namilya'da Bezzar rivayet etmişler. Elbani Es-Saiya'da tercih etmiştir. Yani yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o Allah'ın Resulü, Peygamberi. İsa Aleyhisselam, Hakeza öyle. Şu ikisi kadar yani parmak ucu kadar bir hatadan dolayı Allah bize azap edecek olsaydı o hiçbir şekilde bize zulmetmiş olmazdı diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani insan eğer Allah Azze ve Celle'nin rahmetine kavuşursa bunu hak ettiğinden değil, tamamen Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla, rahmetiyle olur. Yani azaptan korunması. Yoksa insanın sahip olduğu her şey şükre muhtaçtır. Hataları da e, cezalanmayı gerektirir. E, şimdi bu ayete bu e, tefsiri yapması Nebi Aleyhisselatü Vesselam bugün bazı insanların işte adam şu kadar iyiliği var, bir sürü iyiliği var, işte şu sebepler yüzünden Allah onu cehennemde mi yakacak diyerek e, akıl yürütmelerine, mantık yürütmelerine bir reddiyedir. Yani Allah'ın Resulü, Allah'ın ruhu İsa Aleyhisselam Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlar dahi parmak ucu kadar bir hatadan dolayı Allah'ın azabına var Allah zulmetmiş olmazdı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet insanlar cennete ancak Allah'ın rahmetiyle girerler. Hak ederek değil. Böyle bir şey yok. Azapta yani doğal olarak insanın yani her insan hata edicidir. Ee, ve Allah dilese anda cezalandırır ama o mühlet verir. Ee, ahiret gününde kalanlarda da dilediğini karşılıksız affeder, dilediğini e, azaplandırır. Ancak küfür ile gelenler, şirk ile Allah'ın huzuruna varanlar ayrıca onları affetmeyeceğini, bağışlamayacağını bildirmiştir. Zariyat suresi 58. ayeti, 1457 Abdullah bin Mesud radıyallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Zâriyat suresinde 58. ayeti şöyle okuttu. Muhakkak ben Rezzak ve Metin kuvvet sahibi olanım. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Yani bizdeki musaflar da meşhur kıraatlerde İnna'llâhe huve'r Rezzâk zul kuvvetil metin diye geçmesi lazım. Yani haber kipinde ama burada muhatap sigasıyla e, gelmiş. Yani i̇bn Mesud böyle okumuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam A, e, e, Resulullah'tan ener rezzaku zul kuvvetil metin. Yani i̇bn Mesud'un kıraatinde bu şekildedir. Bunu Bukhara ve Müslim'in şartlarına göre İsnadla Heysem bin Kuleybe Şaşı Müsnedinde rivayet etmiştir. İbn-i Hakim, Ahmet bin Ambel, Ebu Davud, Tirmizi, Sünnel Kübra'da, Nesai, Tehalisi, Ebu Bekir -e Şafi'ye Gaylaniyatta, Ebu Yala, Bezzar, Temmam Fevaidinde, İbnebi Şehbe Müsnedinde, İbn-i Mende Tevhidde rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadisayil Müsnedde tarihç etmiştir. Necm Suresi 13. Ayeti 1458, i̇bn Mesud Radyalan onu diğer bir inişte de görmüştü. Necim 13. ayet hakkında dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cibriyeli Sidretül Münteha'nın yanında gördüm. Onun 600 kanadı vardı. Tüylerinden rengarenk inciler ve yakutlar dökülüyordu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bunu da Heysemin Kuleybe Şaşı, Müsnedinde İbn-i Ahmed Ahmet, Taberi tefsirinde, İbn-i Uzeymet, Tevhidde, Ebu Şeyh el-Azamede, Taberani, Ebu Yala, El-Mücalese'de, Dineveri, Belailü'n-Nübüvve'de Beyhak rivayet etmişler, Elbani Sayyha'da tercih etmiştir. Bu rivayet Ayşe Radiyallahu Anh'ın e, görüşünü, sözünü doğruluyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Necm suresinde e, gördüğü belirtilen şey Allah Azze ve Celle değil, Cibrilliydi diyordu Ayşe radıyallahu Anh'a. Bu rivayet de onu destekliyor. Necm suresi 61. ayeti, 1459, İkrime Rahimullah dedi ki, i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ve şarkı söylüyorsunuz. Necim 61. ayeti hakkında dedi ki, yani ve entum samidun ifadesi hakkında, bu müziktir. Yemen lehçesinde usmudi lena bize şarkı söyle demektir, demiştir. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Yani Lokman suresi 6. ayetin müziği kınadığı gibi, burası da, bu ayette Necmi 61. ayeti de müziğin yasaklandığına bir delildir. Bunu Ebu Beyt Fadal'ül Kur'an'da İbn-i Bittünya Melahide, Bezzar, Tefsir'inde Taberi, yine Tefsir'inde Abdurrazzak, Beyhaki, Telbüs İblis'te i̇bn Cevzi rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Mücadele Suresi 1. ayeti 1460- Ayşe radıyallahu dedi ki, işitmesi her şeyi kuşatan Allah çok yücedir. Havle binti salebe kocasını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ederken fısıltı ile söylüyordu. Yanlarında bulunduğu halde ben gerçekten onun sözlerini istiyordum da bir kısmını duyamıyordum. Havle şöyle diyordu, ey Allah'ın Resulü kocam gençliğimi yedi. Karnım ona evlat doğurduğu için doğurduğum için genişledi. Nihayet yaşlanıp çocuktan kesildiğim zaman kocam bana zhar yaptı. Yani zıhar biliyorsunuz yani e, erkek karısına senin sırtın bana anamın sırtı gibidir e, der. Böylelikle onlar uzaklaşmayı hak eder. Zhar yapmış, cahiliyede de yapılan bir şeydi. Allah'ım ben şüphe halimi sana arz ediyorum dedi. Kadın böyle devam etmeye, demeye devam edip henüz oradan ayrılmadan nihayet Cibril Aleyhisselam kocası hakkında seninle tartışmanın sözünü Allah işitti ayetini indirdi. Yani Mücadele suresinin o ilk ayetlerini indirdi. Havl'erin kocası Elis bin Samit idi. Bu hadis müslümin şartlarına göredir. Hakim, tefsirinde İbn Ebi Hatim, Nesai, Ahmed, İbn Mace, Ab bin Humet, İsah bin Rahuye, Ebu Yala Mucem'de El-İsmail'i, El-İban'de İbn-i Bat'ta, Beyhaki de rivayet etmişler. Mukbil bin Hadi, Sahil-i Müsnet minnesbabı Nuzul'de, Estağfurullah, Sayıl i Müsnet'te tercih etmiştir. Bu, e, yani Ayşe radiyallahu anh bu kısa şey için anlatıyor, yani Allah azze ve celle'nin işitmesinin kemalini, ifade etmek için anlatıyor. Yani ben bile yanlarında olduğum halde onu duyamıyordum. Ama Allah Azze ve Celle'ye itikaz seman üzerinden bunu işitti ve derhal, daha kadın oradan ayrılmadan Cibril ile vahyi indirdi diyor. Talak suresi 4. ayeti 1461 Nafi Rahimullah'tan İbn Ömer radıyallahu şöyle derdi. Kadın doğum yaptığı zaman iddeti tamamlanmış olur. Bu üzerine Ensar'dan bir adam dedi ki, Ömer bin el-Hattab radıyallahu şöyle dediğini işittim. Kadın kocası teneşir üzerindeyken ve defnedilmeden önce doğursa bile iddeti tamamlanmış olur. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Said bin Mansur Sünnen'de, Malik Muatta'da, Şafii Müsned'in'de ve El-Üm'de, Beyhak-ı rivayet etmişlerdir. Evet, yani e, her ikisi de doğru. Şimdi kadının iddeti iki ecelden birisidir. Yani iki süreden birisidir. Yani kocası vefat ettiği zaman e, yani eğer doğum yaparsa, yani hamile ise o sırada, kocası vefat ettiği sırada doğum iki ecelden biridir. Şayet doğum olmazsa e, iddeti dört ay on gündür. Yani işte şayet doğum yaparsa iddet, yani kadının o iddet, 4 ay 10 günden önce de doğum yapmış olsa artık iddeti bitmiştir. Yani kocası teneşir üzerindeyken kadın doğursa artık başkasıyla evlenebilir bu manada. 1462 Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti hakkında bize karşılık çıkarmayın. Koca ölen ümmü Veled kadının yani efendisinden çocuk doğuran cariyenin idleti dört ay on gündür. Bu hadis bu e, Müslüm'ün şartına göredir. Bunu ebul Farul Salih bin Ahmet, Mesailu Ahmed'te Ahmet'te yani Ahmet bin Hanbel'in oğlu mesalinde rivayet etmiştir. i̇bn İbban hakim, İbn-i Carud, Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, i̇bn ebi Şeybe. Ebu Yala Taberan Müsnedü Şami'nde İbn Azm el Muhallada Tarihu't-Tefsirinde, Buhayra'nın Marife'de İbnü'l-Münzir el Efsat'ta ve Beyhaki Sünen'inde rivayet etmişlerdir. Yani Ümmüvelet velet cariyede e, yani bu kadın efendisinden eee cariye efendisinden çocuk doğurursa ona Ümmüvelet deniliyor. Yani onun iddeti 4 ay 10 gündür diyor. Yani normal hür kadınınki gibi. Böyledir diyor Abdullah bin Amr. Yani Allah Resulü'nün sünneti bu şekilde diyor. Normalde bu gibi meselelerde cariye ile hür kadının iddetleri farklıdır. Yani hükümlerde genel olarak cariyelere, kölelere hürlerin yarısı geçerlidir. Yani genel olarak böyle cezalarda da böyle. Burada da iddette mesela efendisinden çocuk doğurmamış olsa, Efendisinden çocuğu olmasa cari yerin, bunun iddeti normal e, hürün yarısı kadardır. Onun iddeti. Ama Efendisinden çocuk doğurmuşsa yani hür gibi e, muamele görür diyor. Tahrim Suresi 2-3. Ayetleri 1463 Ömer bin El-Hattab ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bunu kimseye söyleme. İbrahim'in annesi bana haram olsun buyurunca Hafsa Allah'ın sana helal kıldığını haram mı diyorsun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vallahi ona yaklaşmayacağım buyurdu. Yani yemin ederek haram kılıyor ve ona yaklaşmadı. Hafsa bunu Ayşe radiyallahu anh'a bildirince Allah Teala, Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermiştir. Tahrim ikinci ayetini indirdi. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Heysen bin Kuleybin bin naklen İbni Kesir, Müsnedül Faruk'ta, Zeyr-ül maktis Muhtare'de rivayet etmişler. Muhbibin bin sahil Müsned bin Esbabı'nın Nüzül'de tahric etmiştir. Yani Tahrim Suresi'nin başlarında bu olaylar anlatılır, işaret edilir. Bu olayın ne olduğu Kur'an'da geçmez ama Allah bildirince diyor. Yani bu sırrı söylemesini Allah bildiriyor Peygamberine. O Kur'an'da geçmez. Yani Kur'an dışında Allah Resulü'nün vahiy aldığına delildir. Bazıları şöyle getirmişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte Kur'an dışında helal haram koyamaz diye. Çünkü ayetlerin devamında kendine neden haram kılıyorsun diye bir şey var, eleştiri var bu haram kılma olayından dolayı. Bu bir peygamberle başka bir Müslüman arasında hiç fark olmayan bir konudur bu haram kılma olayı. Yani bir kimse falan şeyi yemeyeceğim diye yemin eder, kendisine haram kılmış olur. Yani bu teşri manasındaki haram kılma değil. Burada kastedilen kişinin yemin ederek bir şey kendine haram kılması. Burada da eşine İbrahim'in annesi. İmam İbrahim o bana haram olsun diyor yani kendisine haram kılıyor yemin ediyor vallahi ona yanaşmayacağım diye bu böyle bir haram kılma yoksa ümmetin genelini kapsayacak bir teşri değil dolayısıyla e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elbette Kur'an dışında da kendisine vahyedilenlerle helal haram e, koyma şeyi vardır bu bütün Peygamberler hakkında söz konusu yani Kur'an dışında var mesela Nuh Aleyhisselam 950 sene ebli davetle bulunmuş olmasına rağmen Allah azze ve celle ona gemiyle yapma e, gemi yapmasını vahyettik diyor. Hangi kitapla oldu bu maalesef Aleyhisselam'a? Veya işte Musa aleyselama e, taşavur 12 göze fışkıracak demesini vahyettik diyor. Hangi Tevrat'ta mı bu? Tevrat dışında olmuş bir şey. İşte asa'nı denize vur onun yarılması veya asanı at dedik. Bunlar Kur'an dışı, yani Cibril Aleyhisselam getirdiği kitap dışında vahyedilmiş şeylerdir. Kur'an'da bunun örnekleri çok. Bunun gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da Kur'an-ı Kerim dışında elbette pek çok şey vahyedilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iştihatları da olmuştur. Bu iştihatlardan Allah Azze ve Celle'nin onaylamadıkları vardır. O da Kur'an'da bildiriliyor bize zaten. Bir de onayladıkları vardır. Bu da zımnen, hükmen vahiy konumundadır. Vahiy metluv dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de vahiy edilenlerdir. Vahiy gayrimetluv dediğimiz ise sünnette gelenlerdir. Bu ayrım da buna, buna dikkat edin. Vahiy metlu ifadesi Bukhari'nin rivayet ettiği Ayşe radiyallahu anh'ın kıssasında kullandığı bir ifadeden gelmekte. Yani vahiy metluv ifadesi ilk defa Ayşe radiyallahu tarafından kullanılmıştır. Yani okunan bir vahiy kıldı diyor orada Ayşe Radiyalan, ha. Yutla. İşte metlu, tilavet olunan. Demek ki Ayşe Radyalan'a okunan vahiy ve okunmayan vahiy diye, yani vahi metlu ve vahiy gayri metlu diye bu ayrımı yapan ilk kişidir. Yani bizim bildiğimiz. Bu da o ilk kıssasında haber veriliyor. Yine ilk kıssasında ayrıca, ee, sünnetin vahiy kaynaklı oluşuna başka bir işaret daha, delil daha vardır. O da nedir? Ona durumu Allah Resulüne rüyasında gösterilsin diye arzu ettiğinden bahsediyor Ayşe radiyallahu anh'a. Yani peygamberlerin rüyası da bir vahiydir. Yani ilk kısasında bu iki önemli ayrıntı vardır. Ee, Allah izni verirse he, Kalem suresi ilk 12 13. ayetlerini de şey yapalım. O onun hakkındaki rivayet aktaran A'bese suresinin 1. ayetiyle sonraki derse bırakalım. 1464 Ali bin Rabah radıyallahu dedi ki Abdullah bin Amr bin el As radıyallanma durmadan hayra engel olan, hatta aşan, çok günahkâr, kabaya, üstelik soysuza. Kalem 12 13. ayetlerini okudu ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cehennemlik olanlar göbürlenerek yürüyen şişman Kibirli ve mal toplayıp cimrilik eden kimselerdir. Cennetlik olanlar ise zayıf, yenik düşürülmüş kimselerdir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bunu Hakim, Ahmed el İsmailî el Esbahani Ettergib ve Terhib'te, Haris bin Ebu Usame Müsned'inde, İbnü'l-Beytünya Ettevazu'da, Beyhaki Şuabü'l-İman'da rivayet etmiştir. Elbani es-Sâhiyâ da Mukbil bin Hadi Cami'sâhit'te tahric etmişlerdir. Evet, kullu cazariyun cevazun müstekbir. Bu yani böbürlenerek yürüyen şişman kimse. Yani e, dünya nimetlerine e, dadanmış kibirlenen e, kimseler. Bunlar cennetliklerin genel vasfıdır. Mal toplayıp cimrilik etmesi yine onların vasfı. Cennetlik olanlar ise zayıf, yenik düşürülmüş kimselerdir. Duafa ve mağlubun diye ifade ediliyor. Bunu işte Kalem Suresi'nin 12-13. ayetlerinde e, tefsirinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle açıklıyor. i̇bn e, İbn Hamur Radyalarına bu ayetin tefsiri olarak bu hadisi söylüyor yani. Evet, Abes Suresi 1. ayeti ile bir sonraki derste tefsir bölümü devam edecek. Ondan sonra fiten bölümü gelecek inşallah. Az bir şey kaldı. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü eline ilahe illa entevateke ve estağfurke ve etubileik.